vet eder mi aşık olanlar bir haneye sayd olma dame ey gönül aldanma dağneye sehmi kaza bilirsin erişir nişaneye çekmek güman mihneti alemde yaneye gördün zamane uymadı sen uy zamaneye yazmış ne kim mukaddes ise lefte kalem elbette başa gelse gerek yazılan rakam Şad olma hürmeteyle Fena gelse çekme gam ey katibi cihanda nedir çektiğin elem gördün zamane uymadı sen uyu zamana Bu akşamki şairimiz bugüne kadar sohbetlerimize konu ettiğimiz şairlerden farklı olarak Osmanlı donanmasında çelebi olarak görev almış Osmanlıca ve Çağatayca şiirler yazmış. Şiirlerinde Katibi mahlasını kullanmış Seyid Ali Reis. Üstadım Hayat inançta bu akşam Seydi Ali Reis ve şiirlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 1498 doğumu, İstanbul doğumlu. Yani bu 17 sene sonra demek Fatih merhumun vefatından 17 sene sonra. Vefatı da 65 yaşında 1563'te kanuni'den 3 yıl önce vefatı demek ki. II. Selim zamanı, ikinci Bayezid zamanında çocuk efendim. Yavuz Selim zamanında genç, Kanuni zamanında da orta yaşlı ve ileri yaşlı zamanını yaşamış çok başarılı bir denizci. Henüz 24 yaşındayken Kanuni Sultan Süleyman merhumun saltanatının 2. yılında Rodos'un fethine deniz subayı olarak katılmış. Genç bir yaşta yüksek bir kariyer. Preveza deniz muharebesinde Barbaros'un sol kol kumandanı, çok etkili bir asker. Bütün bunlara ilaveten çok ciddi eserlerin sahibi işte Miratul Memalik, Hindistan hatıraları, Hindistan notları, başka tarih kitapları da var. Bilhassa tarih ve denizcilik üzerine ciddi kayda değer eserler vermiş bir zat. Ancak hepsinin ötesinde e, atadan dededen e, esaslı bir deniz bürokratı deniz askeri hem de müsteşarmış mesela hem babası hem dedesi aileden gelen bir alışkanlık var Ilaveten şair ben onun Kanuni Sultan Süleyman Merhum'un bir şiirine yaptığı tahmisi gördüğümde doğrusu çok etkilenmiş çok beğenmiştim bu şiir bir ahlak belgesi çok sevmediğim bir tabir ama manifestosu dense yenidir Kanuni merhumun beş beyti eğer uygun görürseniz önce o beş beyte bir bakalım. Evet hocam. Kanuni merhum bakalım ne dedi? Hocam. Neyi nasıl söyledi? Ee, hiç unutulmamalı sözlerine, mısralarına bakılırken elli küsur devletin kendisine bağlı olduğu bir cihan padişahından benzeri gösterilemeyecek bir karizmadan söz ediyoruz. Ama dervişane, samimi, halisane, ee, mümin sözleriyle donatmış şiirini Hayuhu'dan farigol alemde sultanlık budur pendine guyoşeyle gilmurun Süleymanlık budur daha ilk beytte kanuni marhum gösterişten Hayuhu'dan günümüz Türkçesiyle söyleyelim biraz argoya yaklaşarak tamtanadan şatafattan şaşaadan uzak dur gösterişsiz bir hayatı tercih et gerçek sultanlık odur. Yani dışa gösterdiğin parıltıyla insan adam olmaz. Gelin hatırlayalım Ziya Paşa'yı bed asla necabet mi verir hiç üniforma zerduz palan vursan eşek eşektir diyor. Yani kıyafetle, bindiğin vasıtalarla, oturduğun gösterişle evlerle yaşadığın tantanalı hayatla adam olmazsın, olamazsın. Bunlar aranmaz. Hatta ikinci mısrada daha da kavi bir şekilde hem de ayet-i kerimeye istinad ederek Pendine güüşeylegilmurun Süleymanlık budur. Karınca'nın sözüne kulak ver, nasihatına kulak tut gerçek süleymanlık budur. Kendi adı Süleyman olan şairimiz Kanuni Sultan Süleyman adaşı olduğu peygamber Hazreti Süleyman Şimdi, ile evet. Hocam böyle araya gireceğim. Gir, gir. Şimdi ömrü denizlerde geçen bir e, denizciden bahsediyoruz. Evet. Şimdi birkaç yerde de okuduğumda şunu gördüm. Cömerttir diyorlar evet. kendisi evet. için. Öyle bir cömert ki o cömertliğini gösterebilmek için e, bir köşk yaptırıp orada işte şairleri ağırladı. E, ağırladı onları dinledi. Mesela Mirat-ı Memali'yi okurken görüyoruz. Diğer şairlerden de bahsederek diyor ki işte falanca şunu söylemişti benim de aklıma böyle geldi deyip veyahut da o anı Bir örnek tecrübeden. vereceğim o konuda. bakiye naziresinde görüyoruz bunu. Yani şimdi evvela şunu söyleyelim. Cömert olmadan bir kişinin başarılı olma ihtimali yoktur zaten. Yani, Cömertler cennetin kapısını açmaktır evet, diye bir... Evet. Hangi sahada başarılı olacaksan ol. Yani neticede insanlarla ilişki kuracaksın, temas edeceksin. Cimri sevilmez bir kere yani. Kimse sevmez Cimri'yi. Ee, hep görmediği düşmanları olur. Fark edemez yani kendisinin etrafındaki o nefret halkasını, e, halesini insanlar tarafından her fırsatta e, gizli gizli kızmakta olan insanların bunu açığa vurduklarını ve o işi düştüğünde birine işi düştüğünde mutlaka bir duvarla karşılaşacağını hesap etmez. Kabahatı da kendinde görmez. Cimrilik hakikaten dehşet verici yani bir büyük sözüydü. Cimrinin son nefeste imanını kurtarması şüphelidir, korkulur kurtaramam. Cömert ise kafir bile olsa Allahu alem, ümit edilir ki son nefesinde iman nasip olur diye. Çok büyük, çok sevilen, çok öne çıkarılan bir sıfat. Kimden bahsedilse o hep dikkatimi çekmiştir. Devlette, siyasette, efendim, şairlikte başarıya ulaşmış, ilim çalışmalarında başarıya ulaşmışların tamamı. Elbette istisnadan belki söz edilebilir ama cömerttir de ondan. Yani kibirli olan, cömert olmayan, cimri olan birinin başarıya ulaşması zordur. Evet. İkinci beytte her kime kılsan nazar sen anı senden yey bilip görme kendüken düzün zira ki şeytanlık budur diyor. Kanuni merhum. Herkesi kendinden üstün bil, kimseden yukarı bilmek. Bu çünkü şeytanlıktır diyor. Buyurun işte yani. Tevazu daha başta bir cihan padişahı. Başkasından üstün gördüğü de secde etmedi ya iblis oraya atıf yapıyor. Her ne kim sana sanırsan sananu kardeşina fil hakika sözümü guşet Müselmanlık budur. Yani kendin için istediğini kardeşin için de iste Müslümanlık tam da budur diyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve ahlakın temel kaidesi, umdesi, merkez değeri hangi kitaba baksak gördüğümüz şu kendin için istediğini başkası için de iste, kendin için istemediğini başkası için de isteme. Ee, Yunus Emre biraz... bugünki laflarla söylüyoruz ya kendini kendine yerine koymak e, için işte. tabi tabii empati diyoruz empati işte falan diyoruz. diyor yani yani kendine istediğim bir güzellik eğer kardeşin için de istemiyorsan kişinin yani çok büyük manevi kaybına kaybına yani hem eksikliğidir hem de Allah göstermesin felaket işaretidir aslında yani nefsini önceliyor demektir ki. Bunu akıbeti korkunçtur. Akıl isen yine istediğin sendedir. Gayrı yerden ister isen bil ki nadanlık budur. Aradığını kendinde bulursun. Kendini tanıman lazım diyor. Yine kanuni devam ediyor. Bir beyt kaldı dışarıda ararsan cahillik, nadanlık budur diyor. İşte arama. Ne ararsan kendindedir. Fenni merhumunda öyle bir beyti vardı. Hem de el atıp etrafa çırpınmak nedir ama gibi diyor. Ne ararsan kendinde diyor yani. Kendinde bulacaksın. Son beyitte ise Nefs hazzin ey muhibbi vermegil hayvan sıfat. Zaptı nefset arif ol alemde insanlık budur. Nefsinin arzusunu karşılama. Ona şey yapma yani yüz verme, şımartma onu. Hayvanlıktır bu diyor. Bir hadis-i şerifi hatırlıyorum Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam sizin için şundan çok korkuyorum şu iki şeyden korkuyorum buyurdular. Bir Allah'a değil nefsine taparsınız diye korkuyorum gün gelip ölümü unutursunuz diye korkuyorum. Bu ikisi felaket. Esasen birbiriyle de hem bağlantılı hem birbirini doğuruyor, sebep oluyor. Birbirini emziren iki canavar adeta. Evet. Ölüm unutursa insan nefsine, canına çok kendine kıymet verip... Ya biraz insan hani böyle rahatlar, lüks erişti mi ne oluyorsa alıştım, bir ama kudret ama. hissediyor kendisinde. Aman Allah, aman Allah gireceksin hemen kabristanı ziyaret edeceksin böyle bakacaksın ha bir dakika diyeceksin. Bir dakika yani bunlar geçecek. İşte bu şiirin tamamı bu ahlaka dair işaretler içeriyor. Bakıyoruz şimdi katibinin yaptığı tahmis nasıl? Nasıl tahmis etmiş? Bu beş beyte neler eklemiş? Buyurun hocam. Ejderi nefsi helaket şiiri yazdanlık budur. Kibrini mahvet gönülden şahı mardanlık budur. Menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Hayuhudan farigol alemde sultanlık budur. Pendini guşa ile gilmurun süleymanlık budur. Son ikimizi mısra inceledik. İlk üç mısrada Ejderi nefsi helaket. Şiiri yazdanlık budur. Harika bir şiir üslubu yani şiir, şiir değil, şiir. Ee, orada bir apostrof var yani nazım şiir evet. manzume derken burada yok. Farsça ve demek. Şiiri yazdan Allah'ın aslanı demek. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'den bahsediyor. Ama öyle güzel bir misal vermiş ki o nefis canavarını yendiği için Hazreti Ali'dir. Allah'ın arslanıdır. esedullah Galip, Ali bin İbni Ebi Talip'tir. Hasmını yendiği için değil. Yani burada verdiği, bize verdiği ders fevkalade büyük. E, asıl pehlivan hasmını yenen değil, nefsini yenendir. Nefis canavarına ejder, ejderi nefsi helaket, şiiri yazdanlık budur. Bunlar hep birbirine benzerler. Fatih marhum da öyle dememiş miydi? Nefisle mücadele için, yarışın ağyariyle merdane cenk etsem gerek, it gibi murdar rakip ölmez sayar elden gider oradaki it gibi murdar rakip nefis şeytandan başkası değildir evet. kibrini mahvet gönülden şahı merdanlık budur mana kuvvetleniyor tekrar ediliyor şahı merdan da çünkü yiğitlerin şahı lideri demek ki yine hazreti Ali'dir ona onda kibir yoktu diyor yani onun az temel vasıflarını ortaya koyuyor hazreti Ali bir nefsine galiptir iki kibrini atmıştı tevazu sahibiydi ilim şehrinin kapısı Hikmet Pınar'ı Hazreti Ali. Menzilin kafı kanaat, elaha kanlık budur. Kanaat ile ancak zengin olabilirsin. Gerçek zenginlik odur. Yoksa malını biriktirip de zengin olan olmadı. Haristir, aç gözlüdür. Hiç doymadan dünyadan ayrılır gider. Onu ancak kabrin toprağı doyurur der üstadlarımız sakin ikinci feragat ol. Mahs'tan uzlet kılıp insanlardan uzaklaşıp feragat köşesine geç, orada sakin ol, orada iskanet. Yani şöhrete meyletme, tenazzül etme. Benliyi terk et, tayyun ta aleminden kurtulup şeyi, fenaayı yani sevdiği için kendisinden vazgeçmeyi anlatıyor. Mar aşk içre fena kesbeyle yanıp yakılıp biz dedik ya üçüncü mısrada kendisi söylüyor bir defa fena yani kazan yanıp yakılıp aşk ateşi içinde yan yakıl ve fani olmayı kendinden geçmeyi vazgeçmeyi öğren. Sonra Kanunî'nin mısraları her kime kulsan nazar onu senden yey bilip görmeken düken düzün zira ki şeytanlık budur. 3 kıtaya geldik. Hayırsan halka hayır gelsin der isen başına kimseye reşk eyleme etme haset yoldaşına ikilik rengin gider uydur içini dışına her ne kim sana sanırsan sana nu kardeşine fil hakika sözümü güvşe. Müselmanlık budur. Harika bir üslup. İnsanlara iyilik iste ki sana da iyilik gelsin. Bu dersi işte sağdan soldan alan kulak mollalarının, minibüsün arkasına, açtıkları küçük köfte dükkanının duvarına yazıp ası verdikleri bazı mısralar vardır. Hayır evet. düşündürücüdür yer yer. Şimdi benim için ne istiyorsan Allah sana iki katını versin. <gülüyor> yani sen hayır murad edersen başkasına sana da hayır gelir. Yani Allah gönlüne göre versin diyor. Ne demek o? Gönlünü düzelt demek kardeşim ya. Yani kalbin kötüyken sen yani, kötülük isterken. İyiyse zaten bereket iyi seni bulacak. Evet. Kötüyse zaten o kötüyle yine muhatap olursun Aslında dua sana. ederken nasihat ediyor yani. Allah gönlüne göre versin yani gönlünü düzelt. Niyetini düzelt, tahsih et. Kötülük isteyici olma ki cenab bak sana Allah kuluna zulmetmez çünkü. Sen iyilik isterse kime? Önce başkasına ve buradan bir dersimizi almalıyız yani hatırlamalıyız. Bir mümin müminin gıyabında dua ederse o kişinin haberi bile olmadığı halde duayı zahrul gaib icabete makrundur der büyükler eskiler. Kariptir der Sözün ikinci versiyonu. Duayı zahrul gayib, icabete kariptir. Karip de makrunda yakın demek. Yani mana şu cümledeki mana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 Ekonomisi de bu yaşam da diyelim. Yani <gülüyor> şimdi biz ne yapıyoruz? Genellikle başkalarında gördüğümüz lüksü, işte başkalarında gördüğümüz e, değerli şeylerin peşinde koşuyoruz ama onun arkasından mesela hiç tanımadığımız birine bu da böyle işten ya. bir dua etmiyoruz ki. Evet, işte kendimizi kontrol imkanı, aziz kardeşim. Güzel söyledin. Hakikaten öyle. Tamam ben güzellikler istiyorum, Başkasında görünce imreniyorum, benim de olsun diyorum. Hatta imrenmek helal de güzel de yani kınanan da bir şey değil. değil ama birine hayır istediğim oldu mu? Ya Rabbi şu kuluna dünyada ahirette saadet ver, şu kulunu şu felaketten beladan kurtar, şu kuluna şehitlik ver, evliyalık ver, şu kulunu efendim, dünyada ahirette yüzü gülsün diye dua ettin mi? Yahu yani insan ettiği dua kadardır. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Hayır sen halka hayır gelsin sen başına. Sana iyilik gelsin diyorsan insanlara hayır. San diyor ya san günümüzdeki gibi değil dile manasında yani. Ümit et, bekle, temenni et, dua et, niyaz et. Hayırsan kimseye reşketme etme haset yoldaşına. Reşk ve haset. Bir ifadesi bir arabi ikisi de kıskançlık demek. Yani kıskanma kimseyi kıskanma. Yoldaşına haset etme sakın. Büyük tehlikedir. Yani yanındakiyle, yol arkadaşıyla beraber giderken onu kıskanmayıp hatta onun kendisinden üstün olmasını arzu etmek, buna gayret etmek, onu, onu ona destek vermek zor bir şeydir. Bir laf işitmiştim yani bu batılı çok düşünenlerden bazı böyle ekstra sözler zuhur eder. Diyor ki asıl dostun felaketine üzülen değil. Çünkü herkes üzülür birinin felaketine normal şartlar altında. Asıl dostun saadetine sevinendir. Eyvallah. O gözde bakılırsa ciddi bir fark görülüyor. Şimdi hocam, mesela televizyon kanalımızda çalışan değerli bir arkadaşımız var. Kendisiyle ben tanışmadım. Selman Tuna beyefendi Hı. şu an e, bir hastanede yoğun bakımda yatıyorlar. yatıyorlarmış Allah acil biz burada biraz önce o duadan bahsettik ya ben evet. o e, güzel kardeşimizi tanımadığımız halde evet. e, hem de hem de değerli izleyicilerimizin sayılcılarımızın de dua evet, dualarına inşallah. inşallah sebep Rabbim olur Rabbim e, şifa versin amin amin Cenab-ı Hak kolaylıklar versin acil şifalar ihsan etsin e, bu kadar kişinin duasını da aldı inşallah amin diyenler olur İkilik rengin gider uydur içini dışına. Bu defa da riyadan men ediyor. Ya için dışın bir olsun ya. Uydur içini dışına. Şimdi acaba ahlakla alakalı o kadar güzel şeyler söylüyor ki yani neresin tutsanız bir anlam bir mana var yani. O kadar Elimizde biri... böyle bir manzuma varken sağdan soldan ders alıyoruz değil mi biz bir de? Evet. evet. Ya geçtik bakın bu da en meşhurlarından biri değil ha. Yani, bir de arada şiir yazmış. Şöyle şiir, çok işi gücü ee, de bu değil yani. Şairleri sevdiği için herhalde <gülüyor> oradan bir gayreti gelmiş. Bir mesela. arkadaş binlükte yaptı geçen gün diyor ki bir hadis-i şerif denizde harbedenin fazileti karada harbedene göre üstündür nasıl? Karada harbedenin evde yatana üstünlüğü gibidir. Hadis-i şerif varmış yaklaşık maalem. Herhalde diyor denizde tahmis yapanın da diyor. Tahmizi karada yapanlar üstünlüğü. Yani Sanki Allah öyle de bir gibi. şey hissediliyor yani. <gülüyor> Her ne kim sana sanırsan san anı kardeşine. Onu da emin söylemiştik kanuni merhum. Dördüncü kıtaya geldik. Hakka talipsin gönül veli. Fikrin veli yabandadır. Hakkı istiyorsun. Allah'a talibim. Ben Allah'ı seviyorum diyorsun ama gönlü sağda solda Nasıl oluyor bu? Yani bakıyorum Allah rızasına rağmen tutkuların var, sevgilerin var, ilgilerin var. Yasak olduğunu bildiği şeylerin peşinde koşmaların var ama sorunca Allah'ı seviyor. Bir tekrar hatırlayalım değil mi? Yani Bayezid-i Hazretleri'nin talebesine dediğini. Yavrum Allah'ı seviyor musun diye sorarlarsa sus. Çünkü seviyorum desen halin onlara benzemiyor. Sevmiyorum desen kafir olursun. Yani müthiş bir tenakuz. Paradoks yani insan da bu demek işte yani insan acizini ancak böyle idrak eder etse etse. Böyle mi bilmek dilersin hakkı? Aklın kandadır. Allah'ı böyle mi bilmek bulmak istersin? Aklın nerede? ya e Bunu anlamadın mı hala? Kalbi Allah'tan başkasına vererek Allah'a kavuşulur mu? Hakkı bilmek isteyen nefsini bilen bundadır. Yani bu sözü kavrayandadır diyor. Yani bunu kavradıysa, kişi kendini tanıdıysa kavuşabilir. Akul sen iste yine istediğin sendedir. Gayrı yerden istersen bil ki nadanlık budur. Kahillik budur. Son kıta. Evet hocam. Katibi terket hevayı nefsi vardır ahiret. Nefsi nefsi olduğu günü de ta ki mağfiret. Hak buyurmuş bunu ol sultan. Hak buyurmuş bunu ol şahı Süleyman saltanat. Nefs hazzın ey muhibbi, verme gül hayvan sıfat. Zaptı nefset arif ol alemde sultanlık budur. İnsanlık budur. Katibi kendisine söylüyor. Terket hevay-i nefsi. Nefsin arzularını terk et. Katibi terk et hevai nefsi vardır ahiret. Neden? Ahiret var çünkü. Ki hesap vereceksin. O yüzden nefsin arzularını terk et. Şimdi geldik ikinci Mısra'a. Nefsi nefsi olduğu gün idet haki mağfiret. Yani herkesin nefsini istediği gün, mahşer günü öyle ya, evladını, çocuğunu, kardeşini unutur insanlar. Nefsi diye feryal ederler. Yalnız Hazreti Peygamber ümmeti, ümmeti der. Bu bilgi ışığında o gün sana mağfiret etmesi için Allah'ın ...hevayı nefsi terk et dedi... ...ve üçüncü Mısra'da tahmizini yaptığı... ...şair Sultan Süleyman merhum için... ...hak buyurmuş bunu... ...ol Şahı Süleyman saltanat... Ha, ...bak demiş padişah nasıl... ...böyle olunuyor padişah işte... Yön ...yönettiği ülkelerle değil... ...bu haliyle, bu ahlakıyla... şah Şahı Süleyman efendim diyor... ...ne buyurmuş işte o da... ...sözlü çok güzel buyurmuş hakikaten yani... ...kanuni merhum... ...nefsin arzusunu verme... ...nefsini şımartma... O hayvanlıktır. Nefs hazdın ey muhibbi vermekil hayvan sıfat zaptı nefset arif ol. Alemde insanlık budur. Nefse dizgin vurursan arif olursan insan olursun diyor. Şimdi hocam bu sohbetimizden şöyle bir şey çıktı. O dönem şiir yazabilmek için e, İslam ahkamını iyi bilmen gerekiyor. Tabi. İslam tarihini iyi bilmen gerekiyor. Tabi ahlaklı olman gerekiyor ki sözün tesir etsin. Ona da bakalım. Ahlaken bozuk olan birinin sözünden fayda hasıl olma ihtimali var mı? Yok. Zehirler adamı ya. Zehirler kalıcı olmaz, bereketli olmaz, epter olur ya. Epter olur. Bir defa bu sözleri söyleyen kişi yani kuvvetle hüsnü zan ki o derdin dertlisidir de samimi Müslümandır da ondan. Yoksa nereye nereye gidiyorsun ya? Gitmez öyle yani. Yok öyle. Elbette seçiyoruz, seçerek getiriyoruz seyircilerimizin huzuruna, diyanet televizyonuna tamam ama e kardeşim beş asırdır, altı asırdır adından bahsettiren adam olmak da öyle kolaylı olmaz yani kolaylı ol tabi kolaylı ol samimiyet ister, ihlas ister aynen dediğin gibidir temel din bilgilerine vakıf karınca kararınca, hatasız insan elbette olmaz ama yaşayan efendim özü sözüne uyan uy, uydurulmaya uydurmaya çalışıyor en azından ki böyle eserler verebiliyor yoksa adamın kalemi buralarda oynamaz derler ki paranın nereden geldiğini nereye gittiğinden anlayabilirsin eyvallah <gülüyor> Şer, şerden gelen hayır azın har gitmez ne enteresan bir şeydir ya adam zengindir bir fakir bazen böyle bir yardım falan toplarsınız hayırlı işler için fakirlerden toplar işi bitirirsiniz zengin elini cebine atana kadar oho o iş çoktan biter neden cimri tabi cimriliği var da daha da mühimmi cimrilikle beraber hayır değil o mal da ondan hayra yaramıyor. İyi yere gitmiyor gidemez yani. yani bir şekilde bir mani çıkıp ona o. Engel haram O bulur o yolunu haramdan bina olmaz derler o, o yani ha, haram kötü hayırsız mal hayırlı işe gitmiyor işte gidemiyor. Ee, bilgi de öyledir sanat da öyledir sahibinin iyi niyetli, hayra matuf olmalı, gönlü hayırda olmalı ki sözlerde bereket olsun. Başka bir gazeli var mı? Sorun yoksa bak öbür gazelini de işleyelim inşallah. Beş beyitli bir gazel. Çok dikkatimi çekti bu. Baki merhumun aynı redifli bir gazeli de çok güçlüdür o dönemde. Evet hocam. Birbirine nazire olduğu anlaşılıyor. Ama tabii bu durumda nazireyi yapan Baki olmalı. Neden? 1562 vefatı, 63, ee, tam 37 sene sonra vefat etti Şair Baki, 1600'de. Demek evet. ki bu önce geldi, tarihen öyle anlaşılıyor yani. Biri 20 yaşındaydı, biri 50 yaşındaydı, önce mümkün, bu da mümkün ama e, normal şartlar altında sanki Baki'ninki sonra gibi üstündedir Redifli. Baki merhumun mısraları şöyle bir şey, yani orada bir iki beyt oldukça dikkat çekicidir. Bunu okuyun sonra o bakiyenin nazikleri söyleyeceğim. Çeşme gir yanım nigara ızdırab üstündedir. Neylesin kim carii zevrakça ab üstündedir. Dille bin cenge gedip gamzenle kam etse netan sarhoşun kam etti her şarab üstündedir. Sine-i pürsuzum üstünde biten mu eysanem Güye ya şultara benzer kim rebab üstündedir Kametin üzre gören hayran olup der yüzünü Ne acep servirevandır bu kim ab üstündedir Katibinin gözlerinden yaş yerine geldi kan Şolle bir yakut kim dürrihoşab üstündedir Üstündedir Daha önce de bir vesileyle söylediğim gibi Redif olarak seçilen kelime öz Türkçe ve fiil olmak Genellikle tercih edilmiş üstadlarca. Böylece lisan kimliği hep korunmuştur. Ağlayan gözlerim ızdırap üstündedir, ızdırap çekiyor her daim. E ne yapsın ki zevrak gibi suyun üstünde? Akan yürüyen zevrak gibi. Zevrak güzel bir gemi, küçük yani büyük gibi değil de küçük kayıktan büyükçe süslü gemicik demek. Hakikaten güzel görünür. Zevrak gibi. Suyun üstünde olduğundan yani devamlı ağladığımdan işte vaziyetim bu. Yani ağlamanın sürekli olduğuna, ara vermediğine e, dair bir işaret veriyor. Dikkat ediyor. Şimdi bugün ağlamıyorum yani. Hep ağlıyoruz ya. Dilebin için cenge dip gamzenle <gülüyor> gam etsen Gönlüm diyor senin dudakların için kavga edip gamzenle bıçak tüfek olsa diyor. Kan kan etse diyor. Ee, şaşılacak bir şey var mı? Sarhoşum kan ettiği her dem şarap üstündedir. Elbette diyor sarhoş kavgayı şarap için yapar. Şimdi burada <gülüyor> herkes sevdiğinin derdindedir. Ya, atın ölümü arpadan diyor yani. Herkes sevdiğinin evet. derdinde. Ben de seni sevdiğim için kavgam sana dair olacaktır. Yani beni karakolda başka görürsen başka bir şey bekleme. Başka bir yani. şey bekleme ya. Karakoldaysam senin için düşmüşümdür yani. Derler ki efendim iftiranın Yakışanımdan korusun Allah. Yani iyi insan nasıl insandır? Etrafındakiler ona öyle bakarlar ki sahibi mechul bir iyilik olsa bilinmese kimin yaptığı ya yapsa yapsa filanca yapar derler. İyi adam öyledir. Kötü adam da şöyledir. Kabahati olmasa bile faili mechul bir suçta ya şu yapmıştır o bilmez miyiz biz yani ona yakış İşte. Endişe burada yani yakışmasın, kötülük üstüne yakışmasın. Herkes sevdiğinin derdinde, e, bir kişi neyle anılıyorsa, e, neyin dostuysa derdi de ona dair olacaktır. Sine-i pürsuzum üstünde biten muheysanem, kuyuyâşol târa benzer kim rebab üstündedir. Rebab çok yakıcı sesi olan bir sazdır, telli bir saz. Yani kemençe veya kemana, ke, e, kemençeye benzetilebilir. Klasik kemençe. Belki de hatta tam o soydaş bir saz. İnler, sızlar, böyle yakıcı nameleri vardır. İşte onun telleri gibi göğsümün kılları diyor. <gülüyor> yani insan çektiği ızdırabı ifade için <gülüyor> böyle bir misal de mi verir? İşte şairimiz o. Kametin üzre gören hayran olup der yüzün. Ne acep serverevandır, bu kim ab üstündedir. Suyun üzerinde e, yürüyüp giden, yürüyen bir servi gibi görür, görünüyorsun diyor. Yani düzgün yürüyüşü suyun akışıyla benzetip. Aa bu revan, yola revan olmak falan var. İşte, Katibinin gözlerinden yaş yerine geldi kan. Şollebi Yakut kimdir? Rehoşab üstündedir. Gözümüzden kan geldi ağlamaktan artık inci mercan sanki sanki suyun üstündedir gibi. Mercem kırmızı renklidir. Oradan bir evet. benzetme yapıyor. Baki merhumun üstündedir. Şimdi e, Mansıb-ı izzü alaık'tan alaka kat eden merdi danadır, ve gayet i hal üstündedir. Diyor. Biraz tabi baki işi ustaca oluyor tabi. Mansıb-ı izz alaık izzet, yükseklik Dünya alakaları, mansıp makam, tac, taht bunlara sırtını döndüyse bir kişi diyor tenezül etmedi vazgeçti bana lazım değil değilse Aferin ona doğru yol üstündedir mansı ı ız -ı Yolu düz gidiyor yani Düz gidiyor helal olsun, olsun adam da ben buna derim diyor yani Alakakat eden merdidanadır yani seçkin adamdır o mert kişidir merdidanadır ve gayet hüsni hal üstündedir. Güzel bir yol tutturmuş. Hüsni hal üzeridir. Ona aferin diyor. Sonraki beytte başka hiçbir gazelde görmediğim bir kelime kullanıyor. Unfuvan. Unfu. Unfuvan. Yani lügatta merak edersen bakarsın. Yani lügatta yeri elbette var da. Kullanıldığına başka yerde şahit olmadım. Unfuvanı ı suhata ey baki mağrur olmakim. La gerem her haydana hal üstündedir. Ey baki, gençliğin enerjisine, pozitif enerjisine, gücüne falan güvenip de sakın gaflete düşme. Bak sana da söylüyorum Baki'cim, her insan otobüs durağında gelecek otobüsü bekleyen kişi gibi tabut sırasını beklemektedir. Herkes ölümlüdür. Gencim diye bu sözlerin dışına alma kendini, sadet harici tutma kendini, doğrudan sana söylüyorum diyerek nasihatlarını da, ikazlarını da nefsine tevcih ediyor. Efendim, yere son üç, son beyti söylüyorum. Yere geçse yeridir ehli fazilet, çünkü ah iz-ü cahın har-ü hasder ya misal üstündedir. Bu Nükteli biraz böyle mizah yapmış orada merhum. Ama bir hakikat ifade etmiş, faziletehli olanlar, ilim sahibi olanlar, güzel insanlar, köşelerde unutulsa, kalsa, efendim. Evet. Fakat ehliyetsiz olanlar yüksek makamlara çıksa, şaşmak hatadır. Normal değil mi? Burası dünya. E nesi normal Üstad Baki, üstadımıza soruyoruz. O bize diyor ki bak denize ibret al. Çerçöp üsttedir, inci dipte. <gülüyor> yani ya biz ilim sahibiyiz, makam yani makam biz niye gelmiyoruz? Cahiller geliyor. Deme, Dünya burası öyle olur. Kıymetli olan dipte olur inci gibi. Buna da şaşırma diyor. Buna yani. da şaşırma diyor. Şaşarsan şaşarım diyor. Din düşmanlığının alıp yürüdüğü ve çok hükümferma olduğu bir dönemde samimi halis Müslüman hocasına şunu sorar. Efendim bu insanların bu kadar zalim olmalarına şaşıyorum. Hayret ediyorum. Nasıl olabiliyorlar falan. Cevabı şu şey oldu hocasının. Ben de senin şaşmana şaşıyorum. Niye şaşırdın ya? Ya akrep bal mı yapacak? Fıtratı bu, tabiatı bu. Sütünü icra ediyor. Kötüden kötülük beklenir. O bir iyilik yaparsa o zaman şaş. Bu insana ciddi bir ikazdır. Yani nefste böyledir. Kötü Nefis iyi bir şey istedi. Vallahi dikkat et abi. Bek. Olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Yani başka bir İle yapıyor bir numara tuzak, vardır. Tuzak ve tuzaktır. ve Yani ibadetle meşgul oluyor diyerek göze mi girecek? Ne bileyim cömert falan görünüp efendim, yukarı mı çıkacak? Vardır bir şey. Dikkat etmeli. Niyeti düzeltmeli. Şerrimazdır çünkü sırf kötülüktür tersi mümkün değil. Baki merhum üstadımızın bu beytini tekrar söylüyorum. Yere geçse yeridir ehli fazilet çünkü ah iz zücahın haruhas derya misal üstündedir. Eyvallah. Büyük şair böyle oluyor demek ki. Baki olunca zaten mevzu çok sanıyor o zaman yıllardır böyle bir <gülüyor> affaplığınız varmış da musunuz Bugün de ondan bahsediyoruz. Öyle. O his Aynen. Ya buna nazire olunca yani. da artık yapmadım. Son bir cümle burada bu bapta söyleyip evet. hayatından bir iki noktaya daha temas edelim. Yani Hazret o kadar enteresan bir adammış ki yani. Anlat anlat bitmiyor. Baki merhumun bu beytine müteradif aşağı yukarı aynı manada Farisi şu meseleleri görmüştüm. tebrizli sahibin, rüzgar az rüzgâr evvel süfleper ver bude ast, zan sebep engoşte küçük sahibi engoş terast. Farcı tabii. Tercimesi şu: Zamanın tabiatını bil, gücenme. Elbette ehliyetsiz olanlar tac giyer. Bak beş parmağına siniri en zayıf olana yüzük takılıyor. Beceriksiz olana taş giydirilir diyor. Yani enteresan bir şey. Küçücük bir hayat prensibini, bir detayı görüp oradan bize ders çıkarabiliyor. Çok büyük manalar istat. çıkartabiliyor. Bakın, şimdi bakalım ne diyoruz. 16. yüzyılın büyük denizcilerinden, artık onu konuştuk evet. 1498 doğumlu. Yani 15. yüzyılın son iki yılında doğdu 2. Selim, yok 2. Bayezid, tahtta Yavuz Tahta geçti falan. 1522'de Rodos'un fethinde. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişti. Yani usta çok sağlam. Barbaros cihan tarihinin en büyük deniz vuruşmalarından biri olan 1538 Preveza Savaşı'nda Türk donanmasının sol kanat amiralliğini Seydi Ali Reis'e verdi. Abi şerefe bakar mısın ya? Şu adam şiirini anlat anlatanla da bitiremediğimiz adam. Andrea o Andrea, Doria mıydı neydi evet karşı yapılan o deniz muharebesinde ya ordunun yarısına hükmeden bir amiral aynı zamanda o derece başarılı. Bir Şimdi hocam bir... biraz önceki cümleye devam ediyorduk ya hani He. işte belli şeyleri bileceksin ama bugüne kadar işlediğimiz hiçbir şair sadece şairlik sadece yapmamış. Sadece şair değil öyle bir durum yok. Ve... Bu Miratül Memalik'teki yolculuk çok uzun bir yolculuk. Orada geçtiği ülkelerden, geçtiği gördüğü Hindistan yerlerden. Şimdi sana anlatıyor özellikle tabii. E, bahsediyor evet. geniş bir şekilde. Evet. Burada şuraya gelmek istiyorum. Yani o kadar zahmetin içinde bu kadar şiiri yazmak için fırsat bulabilmek yahut da o şiiri yazabilecek haleti ruhiye, ne bileyim hani bugünkü söylemiyle Dingin. İlham Perisi'ni bekliyoruz ya evet. biz hani bir İlham evet. Perisi gelsin de evet. ama İlham Perisi de hiç böyle rahat içinde geldiğini görmedim ya, yani. Yani Demek öyle ki de öyle olmuyor şeydir. demek ki öyle olmuyor yani o dingin diyoruz şimdi Asude Asude zaman ve mekan deniz harbindesin ya ne ya ne şiir Allah aşkına ya adam var ya can korkusundan yani ayarı bozulur da yani psikoterapiye ihtiyaç duyar ya sen neden bahsediyorsun? Normal bir insan olsa ama demek ki böyle bir metanet var. Böyle bir sağlamlık var. Altyapı çok sağlam. Muhakkak ki giderse gideceği yeri bildiğinden olsa gerek. Bileti cebine koymuş. Adres belli. Gecikince üzülüyor hatta. Yani or, or, Men amene bil kaderi, emin emin el kederi. Şimdi hocam son <gülüyor> 8 dakikaya evet. girmişiz. Biliyorsunuz bizim tamam. e, işaret levhaları böyle var. Ne bakalım? Yarsız her kanda olsam beytül ahsandır bana. Alem ol Yusuf'u likadan ayrı zindandır bana. Alem ol Yusuf likadan ayrı zindandır bana. Evet. Şimdi. Manayı verelim mi? Manayı vermeden önce ahsana bakalım istiyorum ben yine sözlükten. Bak bakalım ahsan. Ahsan. Sözlüğü illaki kullanıyoruz ki gerçekten kullandığımızda bize fayda üreten, bir nesne kullanmadığımızda duvarın kenarında uslu, duruyor. Ustu ustu duruyor. Evet. evet. Hiç ses çıkmaz. Ahzan. Kederler, sıkıntılar. Hüznün çoğulu. Çoğulu. Evet. Hüzün, çıkıyor. ahzan. Beytül ahzan, hüzünler evi. Evet. Diyor. Mısra ne diyordu? Yarsız her kanda olsam beytül ahzandır bana. Yarsız her kanda olsam beytül ahzandır bana. Eğer yarsız isem, yar yanımda değilse. Nerede olsam orası bana hüzün derevidir. Bulunduğum yerde bahtiyar olamam yani. Neyleyim köşkü neyleyim saray içinde salınan yar olmayınca. Yani Anadolu Anadolu Türküsü'nde olduğu gibi. Orası güzel mi abi? İyi bir yerde misin? Yar oradaysa güzelsin abi. Ya burada yar burada değilse, değilse Saray içinde. 5 yıldız otel Beytül Ahzandır diyor bana yani. Şimdi kritik bir durum var tabii. Ya. Klasik söyleyiş. Beytül Ahzan, Yakup Aleyhisselam'ın Ağladığı evin adıdır. Klasik edebiyatımızdaki bir terimdir bu. Hüzünler evi Beytül Ahzan, Yakup Aleyhisselam. O halde Yusuf Aleyhisselam'dan bahsedilmelidir ki e, beyit tamam olsun, eksiksiz kalsın. İkinci Mısra'ı oku. Alem ol Yusuf Lika'dan ayrı zindandır. Alem ol Yusuf Lika'dan ayrı zindandır bana. Evet Hazreti Yusuf'tan bahsedildi. Beytül Ahzandayım çünkü Hazreti Yusuf yanında olmayan Yakup gibiyim. O Yusuf Lika, Yusuf Yüzlü, Lika Yüzlü, Mehlika, Ay Yüzlü. O şiiri bilir misin Yahya Kemal'in? Mehlika Sultan'a aşık, yedi genç. onu bir ele alınmalı aslında. Çok sıkı bir şiirdir o ama biraz konumuzun dışında. Evet. Alem ol Yusuf Lika'dan ayrı zindandır bana. Tabii zindan ifadesi de geçiyor. Yani beyt'teki kavramlar Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kıssasını bütünüyle kuşatıyor. Ez cümle... Özetle dediği şu ki, yanımda sevgilim yoksa her yer banazından azından, onunla beraber isem her yer cennet, her yer saray. Seyidi Ali Reis en az amiralli derecesinde coğrafya, matematik ve astronomi bilgini olmakla ünlü. Ayrıca şair olarak büyük şöhret yapmış. Baki'nin, fuzuli'nin, efendim Hayali Bey'in Tahf Yahya'nın yaşadığı dönemde bir şair adından söz ettiriyorsa orada duracaksın. Yani bu, bu olacak iş değil yani. O da asker. ben sicalı da askerdi malum geçen hafta mı işte evet. Tahf O kara askeri, bu deniz askeri. Efendim, büyük Türk astronomu Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yazdığı Fethiye adlı ünlü astronomi kitabını Farsçadan Türkçeye çevirmiştir. Şimdi eee Seviye de bu yani. yani Seviye işte de bu yani. On parmağında on marifet. On parmakta yani, on hüner. Mi? Mirat-ı Kainat. Kainatın Aynası adında bir eseri var. Fakat dünyaca meşhur eserleri Muhit adlı deniz coğrafyasına ait hitabıyla Hindistan gezisini anlattığı Miratül Memalik'tir. Ülkelerin aynası Miratül Memalik. Evet. Hindistan seyahati var bugünlerde programımda. Abdullah Şimdif aramızda. Ee, gider gelirsem böyle bir sayıhhatname yazamam herhalde ama e, iki kişiden bu meyandaki eser gördük. Birisi Seyidi Ali Reis'in Miratül Memaliki birisi de 1950'lerde vefat etmiş olan e, Refi Cevat Ulu'nay. Meraklılara bunu da söylemiş olalım. Hazreti Mevlana torunlarındandır Çelebizade, Refii Cevat Ulu'nay, Konya'da Üçler Mezarlığı'nda yatar. Muazzam bir gazeteci ve roman yazarıdır. Ben ondan ne bulursam okumuştum. Hindistan notları var. Nefis bir kitap bulunursa Lizev'ten okumalarını tavsiye ediyoruz tavsiye ederim doğrusu Refik Cevat Bey'den bir kısa anekdot arz edip herhalde son dakikaya doğru da geliyoruz son dakikaya doğru geldik az bir ee, süremiz kaldı hocam o der ki bir yazısında 3. Selim merhum Şeyh Galip'le baş başa sohbet sırasında Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet anlatsanız da ferahlasak iyice bunaldık dünya gailesinden dediğinde efendim benim gibi bir acizden sizi ferahlatacak bir söz duyma ümidiniz Pirim Hazreti Mevlana'nın kerametinden başka bir şey değildir demişti. İşte bizimkiler böyledir. Bizimkiler bir refi cevat vardı geldi gitti. Onun gibileri işte böyle bakın o dönemin üstadı beş asır geçmiş rahmetle hayırla yad ediyoruz. Son defa son olarak son cümle olarak herhalde. Bu eserler Türk Amir 16. yüzyılın en büyük bilginlerinden biri derecesine ulaştırdı. Seyyid Ali Reis'in bu kitapları Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca'ya, Özbekçe'ye çevrildi. İnşallah Türkçe'ye <gülüyor> İnşallah Türkçe'ye de çevrilir. efendim. Bir çok şairde sıkıntı çektim. Yani evet. Araştırırken doğru düzgün kaynak bulamadım. Maalesef ki Ali Seydi Reis'i araştırırken sadece bir kitap bulabildim. Biraz fazla sıkıntı çektik yani. Evet, yani normal. bir kitap bulabildim ve devamında yazılmış şiirlerini bulamadım oturdum kendim bilgisayardan yazdım bazılarını. İyi yaptın. İnşallah şefaatine sebep olur. Paylaşabilelim. Aranız düzelmiştir. <gülüyor> Bu programda bir katkımız olsun diye uğraştık. Şimdi bakıyoruz bizim şairlerimiz birilerinin öyle umduğu gibi işte böyle rahat, refah içinde yaşayan adamlar değil. Tam dersi dert içinde. Evet. İnci sancı, san, sancı mahsulüdür kardeşim. ızdırap olmadan, sancı olmadan inci olmuyor. Çile olmadan ele hiçbir şey geçmiyor. Onların hayatları böyle canlı, namlunun ucunda yaşıyorlar. Bundan dolayı da şikayet etmiyorlar. ızdırap çekiyorlar. Sorumluluk üstlenmişler. Ağır sorumluluk. Ve Bu kadar eserden sonra Galata civarındaki evinde tarihçilerin, bilginlerin, şairlerin mekanı olan Gösterişli konağında 1563'te 65 yaşında rıhleti beka etmiştir. Allah gani gani rahmet etsin. Çok teşekkür ediyorum. Efe yorucu bir çalışma hocam. yaptın ama iyi oldu inşallah. Bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Kadim Edebiyatımızın büyüklerinden Pir reisi işledik. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.